Herkese merhaba zaman Köşesi'nden Ben Burçak Konukman Bugün Erastan Sağlam yok Programda konuğumuz da yok Bu haftaki etkinliklerden bahsedeceğiz Bu haftaki en önemli olay Art Bosporus Art Fuarı'ydı Üçüncüsü düzenlendi Fuara normalde Contemporary'e katılan galeriler dışında başka galeriler davet edildi Nezakit Tekici Formit Able'de ...performansıyla sadece davetlerin katıldığı özel bir performans gerçekleştirdi. Bu performansta ben de katılımcı modellerden biriydim. Kısaca aslında performanstan bahsetmek istiyorum. Çünkü programımızda ilk günden beri hep performanslardan bahsediyoruz. Tabii bahsettiğimiz performanslar daha çok güncel sanat alanında gerçekleşen performanslar. Nezaket Ekici de uzun bir süredir Almanya'da yaşayan bir performans sanatçısı. Zaman zaman Türkiye'ye e, performanslar yapmaya geliyor. Formit Able performansı da daha önce Amerika'da ve Almanya'da sergilediği... E, ...tiyatro sahnelerinde sergilediği bir performans. Ve katılımcı performansçılar da katılıyor, e, birlikte yapıyor. E, 19 katılımcı performansçı vardı. E, ve performans e, aslında aynı zamanda bir e, ensalasyon niteliğindeydi. E, sanat tarihinden More'nin, Şile'nin, Goya'nın... E, ...çalışmalarının resimleri e, heykel e, gibi duran performansçıların önünde yer alıyordu... ...ve e, insanlar, izleyenler e, heykel gibi duran, e, sabit duran performansçıları... E, ...resimlerdeki gibi şekillendirmeye çalışıyordu. E, bu açıdan e, bu performans en azından katılımının olduğu bir güncel sanat performansı olarak... E, ...şu anda yapılmış oldu. E, bunun dışında... E, Galerilerden bahsedersek e, bu fuara katılan Artbos daha çok dediğim gibi piyasada çok e, görünür olmayan galeriler de var. Yine görünür olan galeriler de var. E, yalnız mesela yine buradan bahsettiğimiz pasajist e, bu, bu fuarda e, yerini aldı. E, buradan devam edersek... E, bir, Başka bir festival yine devam ediyor. 9-30 Nisan arasında Tepdi İmaş Festivali, Vakti İmaş Festivali. Bu festivalde Garage İstanbul'da gerçekleşiyor. 9 Nisan'da başladı. 30 Nisan'a kadar devam edecek. Bu, bu proje içerisinde dikkat çeken çalışmalardan biri Solid Elements'ti. Salı günü gerçekleştireyim 6 Nisan günü. Ee, ve aslında bu festivalden şu açıdan bahsetmek gerekir. Garaj İstanbul'un e, özellikle 2010 sürecinde e, projelerde çalışan e, asistanların ve bu projelerde yurt dışına deneyimle, yurt dışına gitme şansı bulan asistanların e, kendi projelerini bir yandan e, geliştirmek adıyla bir yandan yapılan bir festival. Ve e, buradan şunu görüyoruz ki aslında uzun vadede... E, kültür endüstrisinde e, çalışma şansı yakalayan insanlar bir şekilde kreatif olarak e, kendi özel çalışmalarıyla veya yurt dışında kendileri buldukları, yarattıkları projelerle e, tekrar İstanbul'da bir hareketliliği sağlayabiliyorlar. E, buradan devam edersek e, açılışlar devam ediyor. E, Arton'da daha önceden bahsettiğimiz e, galerilerden biri yine buradan. E, Arton'da Ali Işır'ın bir Sergisi var ilk sergisini e, 2009 yılında sanal bedenler e, adıyla açan e, Ali Işır e, sanal mekanlar fotoğraf sergisiyle e, bu akşam Erton'da sergisini açıyor e, Galerinin 10'da yarın bir açılış var e, bu açılış e, Borga Kantürk'ün e, ikinci kişisel sergisi Borga Kantürk'ü nereden tanıyoruz? Borga K2'nin İzmir'deki bağımsız sanat inisiyatifi K2'nin kurucuları arasındaydı. Kendisi askerlik hizmetini yaptıktan sonra İstanbul'a geldi ve çalışmalarına burada devam ediyor. Borga Kaferik Ordusu adlı serginin adını Kaferik olarak koymuş. Ve aslında sanat kariyeri boyunca gittiği, davet aldığı yerlerden e, topladığı görüntüler üzerinden e, aslında tekrar e, bir düzenlemeyle çalışmalarını e, bize bize gö gösteriyor. E, yine IMC'de 16-30 insan arasında e, yer alan bir sergi var. E, bu sergide e, Mershehbaz'ın Şeh kreatörlüyünde gerçekleşiyor e, ve adı görülecek diğer şeyler. Burada beşgen sanatçı sergiye katılıyor ve bandrolsüz kolektifinin kitap satışı devam ediyor. Bandrolsüz e, bandrolsüz e, aslında e, bağımsız inisiyatif olarak bir araya gelen e, bazı e, basın evlerinin e, oluşturdukları bir e, oluşum ve onlar e, bir şekilde sistem dışında kendi üretimlerini veya yayınladıkları kitapları e, ...sergileyecek veya izleyiciyi oluşturacak yerler arıyorlar. Bu anlamda da burada bir işbirliği söz konusu. 55-33'ün tekrar bir etkinlik yapması... ...Güncel sanat ortamı açısından güzel. Ve yıkıma yine az kaldı. Yıkımla ilgili yıkım 2011 projesi biliyorsunuz ki... ...12 Mayıs, 27 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşiyor. Yıkıma dair burada... Söyleşi yapmıştık Raifet Aslan'da. Ancak bir yandan biraz daha ayrıntıya girelim istiyorum. Bu ayrıntılardan biri mesela mekanın neresi olduğu, sergi mekanının. Sergi mekanı Tom Tom Mahallesi No 2 Akars sokak, Indigo'nun olduğu sokak. Yine Garaj İstanbul'a çok yakın. Ve bu bir yıkık bina dönüştürerek bir sergi alanına şu anda dönüşüyor ve her gün sanatçılar gelerek işlerini kurmaya devam ediyorlar. Yıkımı programında Sergiyle aynı gün, aynı akşam bir after party var. Bu after party de aslında e, sergiyle doğrudan e, orantılı. Ve e, bir şekilde e, yıkım projesine destek olan, yurt dışından e, Rafet Arslan ve Alper İnce ile iletişim kuran dostlar e, performanslar gerçekleştirecek. E, bunları kısaca değinmek isterim. Johannes Bergmark e, İsviçre'den e, tipi... Tipi tilvend, İsviçre'den İsviçre'den Subbass diye bir grup var. Grup Ses Beats var. Ee, bunun yanında Fantom alt komşu şiirsel yıkım performansı. Sose Punk Elektronik Etkileşim Deneysel Performans. Sealout, Out, e, Sami Baha e, ve alt komşu. E, ve ayrıca e, benim de içinde olduğum e, bir performans olacak e, aynı gece. Ve ağırlıklı olarak o gece P.O.T.'ye gelenlerin e, çok fazla... ...punk dinleyeceğini buradan söylemekte yarar var. Ee, daha önceden anonsunu yaptığımız Milk de gerçekleşecek olan Paper Girl e, projesi e, devam ediyor. Yalnız bugün aldığım bir habere göre e, artık web sitelerinde de isimlerinin e, sansürlenmesi söz konusu... Bu anlamda Paper Girl şöyle bir blok adresi kullanıyordu. Paper, paper Girl'ın isminde kendi blok adresi de geçiyordu. Acaba Paper Girl yasaklanırsa Paper Girl projesi de yasaklanabilir mi diye ya da işte isimlerin kullanılamaz mı diye düşünmeye başladım. Açıkçası bu sansür ortamında güncel sanattan bahsetmek bile çok zor ve Belki yıkım projesi umarım bazı sıkıntılarımıza biraz da olsa e, mahrem olur diye düşünüyorum. E, yine de e, fuardan bahsettik sanatın piyasasından bahsetmezsek olmuyor. Çünkü ne yazık ki bir yandan da evet e, güncel sanat ortamında ciddi bir hareketlenme var. E, geçen haftalarda konuklarımızdan dolayı Soda Beez'i konuşamamıştık. 7 Nisan'da düzenlenmişti Soda Beez. Ee, ve iki, e, ya, öngörülen varsayım 2-3 milyon sterlin e, içinde 2.332 milyon sterlin ne ulaşıyor. Ee, ...iyi bir rakam ama hani bir yandan bu rakamın henüz e, çok da iyi olmadığını söyleyenler var. Soda biz e, Çağdaş Türk Sanatı satışlarının yöneticisi Elif Bayoğlu da müzayede sonuçlarıyla ilgi olarak şunu söylemiş. Geçen seneki satışlar, satışlara paralel bir satış olduğu için sonuçlardan memnunuz. Sonuçlar sanat piyasasının bu segmentin sürekli olarak güç, güçlendiğinin de e, bir göstergesi diyor. Ee, ve hemen bunun üzerine aslında çok da e, paralel bir şekilde e, değerlendirilebilir. E, Saatçi Galeri'de e, Londra'da e, çağdaş Türk sanatının en önemli e, örnekleri sergileniyor diye bir lansmanla bir sergi düzenleniyor. E, bu sergi de e, bitmek üzere. E, biliyorsunuz Saatçi e, ünlü reklam ajansının sahibi olan Saatçi, çarşı Saatçi... E, Çağdaş sanatı, güncel sanatı verdiği ciddi desteklerle tanınıyor. Hatta işte verdiği en büyük destek, Young British Artist'ten Damien Hirst ve Tracey Emin gibi sanatçıların açıkçası patlamasını sağlayan kişi kendisi. Burada sanatsal başarının yanında marketik başarısının ne kadar etkili olduğuyla ilgili bir durum var ve bu saatçi galerisinin saatçinin galerisinde Türkiye'den çıkan e, ...yeni örnekler olarak... ...şu isimler e, yer alıyor... E, ...Kutlu Ataman... ...tabii ki Ramazan Bayrakoğlu... Taner Ceylan... E, ...ki Soda Bizli satışlarıyla yine rekorlar kırdı... ...Hüseyin Çağlayan... ...Leyla Gediz... ...Yeşim Akdeniz Graf... ...Sıtkı Kösemen... ...Şükran Moral... ...Ardan Özmenoğlu... ...Yaşam Şaşmazer... ...Enis Seymen... ...Erkut Terliksiz... Canan Tolon... ...Nazif Topçuoğlu, Deniz Üster, Ebru Uygun ve Ekrem yalçında Bu isimleri teker teker saydım. Çünkü burada aslında bir yandan da e, hangi e, kuşak sanatçıların... E, ...saatçi tarafından ya da bu, bu sergide yer aldığını görmemize e, neden oluyor. Çünkü e, burada hala e, genç sanatçıları e, henüz e, biraz sayı olarak aşağıda olduğunu görüyoruz. Demek ki ileride daha büyük sergiler veya daha farklı e, pazarlama taktikleri olabilir bu anlamda. Ve fiyatlardan bahsetmek istiyorum. Çünkü gerçekten hani belki İngiltere'deki fiyatların buraya ne kadar yansıması doğru olabilir bunu gerçekten bilmiyorum. Yani piyasa aynı şekilde çalışmıyor sonuçta. E, sergideki eserler e, 3000 sterlin ile 60.000 sterlin arasında değişen fiyatlara satılıyormuş. Ee, ve hatta birçok eserde e, şey olmadan e, sergiye çıkmadan satılmış e, ve hatta de, İngiliz basını da de, Daily Telegraph gazetesi bugünlerde Türkiye'yi konuşuyoruz adlı bir e, haber yapmış. E, tabii bu e, ilgi sevindirici fakat e, bir yandan da gerçekçi olmak gerekiyorsa e, henüz e, ciddi anlamda e, tam oluşmuş bir güncel sanat ortamından bahsedemiyoruz. Çünkü e, yani rakamlarla sadece rakamlar üzerinden Türkiye'de güncel sanatın patladığını e, söylemek doğru olmaz. E, bu anlamda e, daha fazla sanatçının daha uzun süreler çalışmalar gerçekleştirmesi ne dikkat çekmek gerekir. E, yine e, e, bir yandan tabii geçen haftalarda değinemedik e, Bedri Baykal'ın bıçaklanma olayı ve asistanın bıçaklanma olayı e, ve heykel tartışmaları. Bu da çok can sıkıcı bir olay. Hani bunun da neresinden e, yaklaşacağımı açıkçası kendi adıma bilemiyorum. E, bir yerde sanatçıların eğer bıçaklandığı e, bir konferanstan sonra bıçaklandığı bir ortamdan bahsediyorsak... E, ...bu anlamda da e, ne kadar özgür veya ne kadar e, kendimizi aşabildiğimizi düşünmemiz gerekiyor. Veya bir, bir, bir ülkenin başbakanı bir esere dair... Ee, bir yorum yaptıktan sonra o eserin yıkımı tartışılıyorsa ve o eser eğer iyi değilse zaten niye önceden böyle bir tartışma yoktu diye düşünüyorum. Ee, neden gündeme bu şekilde oturduğunu açıkçası kendi adıma merak ediyorum. Ee, bu anlamda çok can sıkıcı. Ee, açık çağrılara devam edelim. Ee, İstanbul e, Yaz Sergisi adıyla eski adı Sanat Limanı olan e, şu anda e, adının ne olduğunu bilmediğim e, a, Sanat Limanı... Eski yeni adı yani yeni durumu Antrepo O5'de e, bir sergi yapılacak ve bu sergi için Beyaz Müzade ve Time Out beraber çalışıyor. E, genç sanatçıları verdikleri vaat şu direkt satıcılarla sizi buluşturacağız. Koreksiyonerler sizi alacak diye bir vaatleri var. İlginç bir satış e, politikaları var. Bu da çok dikkat çekiyor. E, Dileyenler internetten www.istanbulyazsergisi.com üzerinden e, takip edebilirler bu, bu, e, bu e, Açık çağrıyı e, Belki de e, Bugünü Bugünü bitirmek için e, Güzel bir e, sergi Anonsu yapmak istiyorum e, Rede Jenerasyon Fırat Arapoğlu'nun Kreatörlüğünde yeni anıt Elif Çelebi, Orhan Cem Çetin e, İnsan İnan e, Ferhat Özgür, Çağrı Saray ve Rıfat Şahiner'in e, Şahiner'in katıldığı Bir sergi sanatoriumda ...düzenleniyor. Biliyorsunuz ki... ...Sanatorium Sivil İnisiyatif. E, piyasaya dair... ...bir şey daha söylemek istiyorum. E, o da şu... E, e, ...Nezaket Ekici'nin performansı... E, e, e, ...Furya... E, e, ...Kongre merkezindeydi. Aynı zamanda Artbosurus da orada. Tabii ben kendi adıma şunu... ilk defa yaşadım. Bir fuarın... ...bir, bir alışveriş merkezinde olma durumu... ...açıkçası bana çok ilginç geldi. E, ve bu durum bir biraz düşünmek gerekiyor. Nasıl olacağını ya da objektif bakmak gerekiyor. Evet belki işte sanatın üretildikten sonra tüketim tüketime noktasında her yerde insanlara ulaşması gerekiyor. Belki bu düşünce kabul ediliyordur. Belki de yanlıştır bilmiyorum. Birçok performans yapılacak yapılıyor da bir yandan bu konuyla ilgili orada. Bu önemli. Ve bütün bu kafa karışıklığının üzerine e, günün sözünü bir şarkıyla bitirmek istiyorum. Pixies. Where is my mind? Stop. siz. This then güncel sanat konuşmaları. Açık Radyo program destekçisi olun.